Resimli elbiseyle, eşarpla namaz kılmanın hükmü nedir? Cahizmiş. Simli. Resimli. Ha, resimli. E o, mesela manzara resmi ise bir problem yok. Evet. Ağaç resmi ise, gül resmi ise, çiçek resmi ise bir problem yok. Ama e, bir canlı varlığın, diyelim ki insan resmi varsa, bir hayvan resmi varsa ona namaz kılmayalım. Benzer sorular seccadeler için de geliyor hocam. Şimdi seccadeler biraz daha farklı. Yani bir başı örtü başı örtünce o biraz daha e, kıymetli bir gibi göküyor. Secde'de üzerine basıyorsunuz. Evet. Vahim eli Cebrail Peygamberimizin odasına girmiyor. Peygamberimizin için girmediğini soruyor. O diyor ki efendim kapıda üzerinde canlı resmi bulunan bir perde var. Onu indiriyorlar. Sonra yastık yapıyorlar. Yani değersiz, üzerine yaslanıyor, çiğneniyor. Hani e, bu caiz oluyor. Niçin böyle? E, malumunuz e, Peygamberimiz Aleyhisselam Vesselam zamanında insanlar kendi elleriyle yaptıkları e, puttara. işte taştan, ağaçtan vesaireden putlara ilah diye tapıyorlar. Onlara Allah'a ortak koşuyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Vesselam da ilk iş olarak insanları tek Allah inancına davet etti. Yani la ilahe illallah demeye davet etti. La ilahe illallah demek Allah'tan başka ilah yok. Sadece Allah vardır demek. İşte o şirk, Allah'a ortak karşıma inancını söküp atmak, gönüllerden, zihinlerden çıkarmak için bu canlı resminin de yapılmasını işte duvara asılmasını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yasaklıyor. Ama ayağınızın altında çiğnenecek bir konu varsa ona yani bir ilah gibi, bir put gibi tapılan bir şey gibi değer vermemiş onu çiğnemiş evet. oluyorsunuz. Onun için e, tabi seccadede de resim olmamalı. Yani bir cami resmi olabilir ama bir insan resmi bulunan bir seccadeyle namaz kılınmamalı. Evet.